Birkaç gündür şeyi düşünüyorum böyle zihnimde irfan. Şimdi bir tane laika mektubu var da Kastamonu 25'te. Onu okuyacağız ama onu okurken bu sefer kafamda şunu düşündüm. Muhabbetin ne kadarı çafe. Ben böyle şeylerde böyle bir denge bulduğumda kendi adıma çok mutlu oluyorum. Neden mutlu oluyorum? Çünkü bunlar metodoloji anladın mı? Biri bana mesela al bulaşıkları yıka diye cif verirse o cif bittiğinde ben ona yine muhtaç olurum. Ama cifin nasıl yapıldığını öğrenirsen başka birine muhtaç olma. Bunlar da bana o yüzden denklem gibi geliyor. Bu denklemi bildiğimde artık bu denklem üzerinden bütün ilişkilerimi yönlendirebilirim. Mesafenin nasılı makbuldur Neyden sonra muhabbet güzeldir? Neyden önce muhabbet hızlı zayi olur? Satidir, belki çiğdir, belki içinde sunilik vardır. Anlatabildim mi demek istediklerimi? Ardından şeyi düşündüm yani. Arkadaş dedim bazı insanlar var. Adam hayatımda gördüğüm en güzel siyeri anlatıyor belki. Belki dedim hayatımda gördüğüm en güzel Risale-i Nur'u anlatıyor. Bazısı var hayatımda gördüğüm en güzel Kur'an'ı okuyor belki değil mi? Var değil mi böyle adamlar? Şahane siyer anlatıyor, şahane Risale-i Nur okuyor, şahane Kur'an okuyor ve aynı zamanda bu adam hayatımda gördüğüm en basiretsiz aynı adam diyorum bazen. Oluyor mu sizin de öyle? Bir adam görüyorsun Allah'ım yarabbim. Anlattığı siyer meselelerine hani kitap kurcalamayla da ilgisi yok. Onunla onu bağlama ayrı bir yetenek. Yani Siyer'deki o meseleyle o meseleyi çok düzenli bir şekilde bağlamış. Bir bakıyorsun adamın anlattığı Siyer muazzam seviyelerde, mükemmel düzeyde ama adam bu kadar yüksek dozda Siyer anlatmasının yanında hayatında gördüğün en basiretsiz adam. Ya da başka bir şekilde değil mi? Başka örnek görüyorsun. Bir risale dinliyorsun. Kelimelerle raks ediyor adeta. İşte risale şurasındaki şu kelime, şuradaki şu cümleye de bakıyor falan diye. Hayatında gördüğün en güzel risale anlatıyor belki adam. Ama bunun yanında aynı adam hayatında gördüğün en yüksek fitneleri sebep olabilen bir adam oluyor. Allah Allah! atıyorsun ya. Sebebini biliyor musun? Adamda esas var ama usul yok. Şimdi derler ki usül esas'tan mukaddemdir. Bu cümleyi yazabiliriz. Şimdi Risale-i Nur külliyatı kaç sayfa abi? 6000 sayfa. Bu 6000 sayfa içerisinde külliyatı 3 temel noktada tasnif edebiliriz. Sınıflandırabiliriz. Birinci kısma iman meseleleri diyebiliriz. Yanılmıyorsam 130 parça iman meseleleri var. Onun haricinde müdafalar var. Onun haricinde laikalar var. Bu iman hakikatlerinin bahsedildiği kısım toplamda 3000 sayfa oluyor. Yani diğer 3000 sayfa yani Risale-i Nur külliyatının diğer yarısı ne? müdafa ve laika. Bizim burada esas dediğimiz olay, İman hakikatleri usul dediğimiz. Yani bu iman hakikatlerini şöyle kullanman lazım dediğimiz olay da lahika mektupları oluyor. O yüzden bir insanın sadece ve sadece iman hakikatlerini bilmesi hakikati anlamasında asla yeterli değil. Bir insan sadece iman hakikatlerini bilse hakikati anlayamaz ve kesinlikle anlatamaz. Bunun için usul esastan nedir? mukaddemdir. Yani bu işlerde usül minimum esas kadar kıymetli. Şimdi sizle hayal edelim esas cihetinde bir tren düşünelim. Dünyanın görmediği teknolojide bir tren yaptık. Saatte 500 kilometre hız yapıyor bu tren ve trenin içerisi hayal edebileceğiniz bütün saraylardan daha lüks bir tren. İçinde havuzu var, lokantaları var, aynı otel tarzında bir tren yaptık. Mükemmel yani. Dünya görse herkes diyecek ki böyle bir trene sahip olmam lazım diyecek. En az bu tren kadar tren rayı önemli midir değil midir? önemlidir. Burada esas tren mi tren rayı mı? Esas tren usulü ne? Tren rayı. tren rayı. O treni ne kadar kıymetli ve güzel yaparsan yap. Hatta trenle Hicaz bölgesine gidecek diyelim. Sen orayları güzel döşemek, hatta güzel bakımını yapmak ve gideceğin istikamete doğru güzel sürmek zorunda mısın? Zorundasın. Tren kazalarına baktınız mı? Bu tren kazalarının kimileri böyle ilginç doğal afetlerden, birçokları da tren rayından dolayı yoldan çıkmış, başka bir şey olmuş. Yani tren kazalarının ek serisi, tren rayından dolayı problemler çıkarak olmuş. Yani esası nasıl oluyor? çok iyi ama usulü nasıl usulü berbat o yüzden tren ne yapıyor raydan çıkıyor mesela 2004'te Sri Lanka'da bir tren kazası oluyor 1700 kişi ölüyor bu tren kazasında bir doğal afet tsunami de rol oynuyor bu yüzden halk hareket eden trenin önüne arkasına saklanmış tren raydan çıkınca hepsini birden ezmiş o yüzden 1700 kişi anladın mı sadece tren içindekiler değil raydekilerle birlikte ezmiş ardından Hindistan'da onların kutsalı olan inek o kutsala çarpmayın diye yine raydan çıkıyor başka bir şey oluyor Trende. bu sefer ne oluyor? 800 kişi ölüyor. Bunun gibi o kadar çok haber var ki ben iki tanesini örnek gösterdim. İçine kadar kıymetli de olsa o esasın mükemmel de olsa biz esasdan örneğimiz neydi? İman hakikatleri. Burada örneğimiz neydi? Tren. Usulden örneğimiz nedir? Evet. Lahikalar, metodoloji. Burada örneğimiz nedir? Evet. Ray. Demek ki bir insan ne kadar muazzam esas bilirse bilirsin yani tren mükemmel esas biliyor. Siyer'i biliyor, siret biliyor, Magazi biliyor, Risale-i biliyor, Kurtub'i biliyor, i̇bn Kesir biliyor, kutub Sitte biliyor, tabaka Ezberebiliyor yani aklınıza gelip gelebilecek neler var ya hepsini muazzam bir şekilde ezberebiliyor. bir bakıyorsun hayatında gördüğün en basiretsiz fitneye en müsait aldanmaya en müsait egoya en müsait kibri en müsait adam şaşırıyorsun diyorsun Allah Allah bu kadar bilgiyle bu adam nasıl bu hale düşmüş diyorsan adamda esas var mı var usül var mı usül yok bu yüzden kimse diyebilir mi ya Ray çok da önemli değil, burada önemli olan trendir. Madem o kadar önemli değil, 5 metresini koymayalım istiyorsan. Ray en az, tren kadar önemlidir. Yani oray olmadan tren ne kadar kıymetli olsa, içinde neler olsa olsun bunun hiçbir önemi kalmayacak. Kendi bildiğinize göre namaz kılabilir misiniz? Hı? Ha? Ya namaz çok güzel. Namaz nedir bu arada? Esastır. Kılınışı nedir? Usul. Usuldür. Mesela Kur'an'da namazdan bahseder, esasından bahseder. Usulü nereden alınır namazın? Hadis-i şeriflerden. cibril Emin, Efendimiz'e öğretmiştir. Ya Muhammed Aleyhisselam namaz bu şekilde kılınır diye. Şimdi bir insan dese ya ben burada esası aldım namazı, namaz çok güzel, çok kıymetli ve ben bildiğim metotlarla kılmak istiyorum dese. O namaz kabul olur mu? Olmaz. Demek namaz kadar nasıl kılınacağı da aynı seviyede önemli mi? Evet. Önemli. Hatta biz buna ne diyoruz? Tadili? Erkan diyoruz. Hiç kimse diyemez değil mi? Ya ben o esası aldım arkadaş. Usulünün ne olduğu önemli değil. Demek ki bir insan sadece iman hakikatlerini muazzam şekilde bilse o İslam'ı, o dini yaşayıp muazzam bir mümin olduğunu garantisi midir? Değildir. Aynı ölçüde usulü de öğrenmesi lazım. Yani lahikaları da bilme zorunluluğu var. Risalleri de bilmek yetmez. lahikaları da bilip nasıl anlatacağın da aynı derece önemlidir. Mesela ne diyor ayette? Hz. Musa'ya ve Harun'a Allah Azze ve Celle Firavun'un yanına giderken nasıl davranın diyor biliyor musunuz abi? Kavleleyin ile. Kimin yanına gidiyor? Firavun'un yanına gidiyor. Nasıl bir insan remzi Firavun? Zadif zalim zalim oldu zalim. Şimdi Firavun kralların o dönemki genel ismi. O dönem gittikleri Firavun'un adı Amnofis. Amnofis'in yanına giderken nasıl davran diyor? Kavliyle yine yumuşak bir dille davran diyor. Şimdi bir insan elinde mükemmel bir hakikat olsa ama gitse yumuşak dille değil de öğrensene lan bunu namaz işte namus adam kılsan alan dese. Yani esası çok iyi biliyor ama usulde hata yapıyor. Sizce bu onun için bir tebliğ olur mu yoksa ne tebliği adam günah bile girme ihtimali var mıdır? Demek bir insan elinde ne kadar kıymetli bir esasa sahip olduğu, usüle sahip olmasıyla minimum eşdeğer ediltedir. Bu yüzden derler ki, usul esastan mukaddemdir. <gülüyor> Lahika ne demektir? Lahika ek demektir, ilave demektir, zeil demektir. Eklenen gibi manaları vardır. İstılahi olarak böyle daha çok tetimme. Yani büyük bir mektubun tamamlayıcısı, bütünleyeni manasındadır. Yani neyin bütünleyeni layıklar? İmanın esaslarının, iman hakikatlerinin bütünleyicisi. Yani o olmadan olabilir mi? Hayır, asla. O olmadan olamaz yani. Aynı imanla eşdeğer görmek icap eder. 3 ana laika vardır. Barla laikası, Kastamonu laikası, Emirda 1 ve Emirda 2 laikası. Ben Emirda 1, Emirdağ 2'ye 1 dedim. Bir de şu ağların bir kısmı gene laikalardan sayılıyor. Mesela 13. Şua Üstad Hazretlerinin genel hayatındaki önemli mektupları ders ediyor. 14. Şua da Üstad'ın Afyon'da başına gelenleri anlatıyor. O yüzden laikalar deyince insan 12. Şua, 13. Şua ve 14. Şua'yı da unutmaması lazım. Peki bu laikaların bütününü toplasak, bu bütünün ne diyeyim koyuncu ben? 27. mektup. Yani laikaların tamamı aslında 27. mektup diye geçer. Yalnız Belki biraz daha nazarı dikkati celbedebilsin, önemi daha fazla ortaya çıkabilsin diye onları böyle ayrı müstakil bir şekilde kitaplaştırmış Üstad Hazretleri o dönemde. Şimdi benim lahika deyince, metodoloji deyince, harekat tarzı deyince, yürüme metodu deyince Üstad Hazretleri'nin Zübeyir Gündüz Alp isminde bir talebesi var. Haydar duymuş muydun? İşte hep Zübeyir abi geliyor aklımıza. Bir de bizim buradaki arkadaşların çoğu onun hayatıyla ilgili çok fazla eser, çok fazla kitap ve Zübeyir abinin ta zamanında bir talebesine verdiği notlar var. O notları da okuduk biz yani. Çok karışık kitap halinde notlar var. Onları da okuduk. O yüzden Zübeyir Gündüz Alp dediğinde böyle benim aklıma mükemmel, her şeyde yapıcı bir yol bulabilen, kumandan, kilosu ne kadar zayıf olsa da şöyle dik durduğunda dünyayı belki yörüngeden çıkarabilecek kadar kararlı bir insan geliyor benim aklıma. İşte Zübeyir Gündüz Alp bu lahikalarla ilgili iman bahisleri okuyanlar ehli takva ve ehli salahat yani kurtuluşta olurlar. Fakat başka ceryanlara aldanabilirler diyor. Ne demek bu abi? Yani birisi iman hakikatlerini okumuş, muazzam bilgileri var. Sen belki neyi söylesen her konuda ıddılığa var. Malumatı var. Sana bir dönüt veriyor. Evet ya bu konu böyleydi. Bak zamanında bu iş böyleydi. Şu tefsirde de böyle geçiyor diye. Ama böyle insanlar Allah'ın herhangi bir imtihanına giriştiğinde yahut değişen gündemler meselelere giriştiğinde anında o ceryanlara kapılabiliyor. Neden kapılabiliyor? Çünkü usul Yani laika noktasında zaafiyetleri var. Tren nasıl? On numara. Ray var mı? Ortada ray yok hiçbir müfsit ben müfsidim demez daima sureti haktan görünür. Nerede geçiyor bu? Risale-i Nur'da geçiyor. Şimdi hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Peki nasıl gözüküyor? Sureti, <gülüyor> haktan. sureti haktan. İnsanlar o noktada muazzam gözüküyor. İşte layık'a bilmeyen birisi sureti haktan gözüken, bizim amacımız İslam'a şöyle şöyle şunu böyle yapmak bunu böyle yapmak diye insanları ifsat edenlere aldanmaz. Eğer bir insan layık'a bilirse ama bir insan laika yani metodoloji bilmese İslam'ı iman hakikatlerini ne kadar iyi bilirse bilsin böylelerin aldanır mı? Mükemmel şekilde aldanabilir. Onlar da suret haktan görünen bazılarına kanabilir. Kimler kanabilir Volkan? Usül bilmeyen değil mi? Ama esas noktası nasıl? Şahane. Zübeyir abi diyor ki iman bayisleri okuyanlar ehli takva ve ehli salahat olurlar fakat başka ceryanlara aldanabilirler. Müdafaa okuyanlar davasının müdafasıyla mücehhez olurlar. Hayır kardeşim benim davamaktır ya. Yani Risale-i Nur noktasında iç dünyasında mutasıp bile olabilir. Anladın mı? Ya bu benim davam ya. Bitti bu mesele ya. Risale-i Nur budur yani Risale-i Nur hakikattir Anlatabiliyor muyum demek istedim. İş dünyasında mutasip bile olabilir yani. Neden? Müdafaları tam benimsemiş anlamış. Ama en elzemlerinden lahika okuyanlar, hadiseler karşısında nasıl hatta harekette bulunacağını öğrenmiş olurlar. Bütün dünya yandı kavruldu, hayatında görmediğin imtihanlar, fitne ateşleri ortalarda savruluyor. Lahika'yı bilen bir insan kökleşmiş 600 yıllık çınar gibi yerinde sabit kalabilir neden çünkü onların her biri geçmiş zamana bakan meseleler değil her zamanı ihata eden metodoloji ve formüller mesela şöyle abim diyelim ki Allah'ın varlığı, birliği, meleklere iman hepsinde ayrı ayrı ispatımız var. Çok güzel bir şey ama elbette bu hizmette bir şeyler yaşanıyor, yürüyor. Bir anda herhangi bir zorlanabileceğim bir şey çıksa eğer usul olmazsa hiçbir fayda Ya Allah'ı biliyorum. Tamam meleklere imanım var da nasıl gideceğim? Öyle evet. kalıyorsun yani. Aynen da, öyle. Belki de fitnelere dalabiliyorsun evet. usul olmazsa. Aynen öyle. Bir, burada dünyayı mı tercih edeyim mesela? Bu bir metodolojidir. İki, önce hangisini ön plana almam lazım? Bu bir metodolojidir. Üç, diyelim 3-5 tanesinin dişi salyası sana bulaşıyor. Ben onunla mı uğraşmam lazım? İşimle mi uğraşmam lazım? Bu nedir? Bu metodolojidir mesela. Bu ve bunun gibi ya da iki kardeş arasında akıllara zarar olaylar oldu. Mesela bir örnek diyelim. Ömer'le ben tartışıyoruz. Ben de tamamen haksızım. Tamamen ya ısrar ediyorum ya. Kardeş olurum bu böyle diyor. Ömer de haklı bir adam. Hangimiz tutarsın normal standartlarda? Normalde Ömeri. Ömeri tutarsın. Niye adam haklı? Üstad diyor ki ben ise haksız olanı tutarım. Çünkü haklı adam zaten insaflı olur diyor. Umumun hakkı için geri çekilir diyor. Haksızı tutarım ki o diye diyor. Nasıl bir olay? Şimdi bu Kazdığımızda sahabelerin yaşantısındaki en ince vakalardan alıntı meseleler. İsa ruhu, kardeşini kendi nefsine tercih etme. Misal burada da nasıl geçiyor? Fani olma, tefani mesleği diye. Yani onun nefsini kendi nefsine tercih eder. Bu ahiret ciyetiyle istediğin kadar adamın nefsini kendi nefsine tercih et yüzde yüz senin faydanadır. Sen nefsini elde almış oluyorsun. Sen ihlasını arttırmış oluyorsun. Sen ahiretini genişletmiş oluyorsun. Sen mertebeni yükseltmiş oluyorsun. Sen Peygamber Alemselama komşu olma ihtimalleri kattırmış oluyorsun. Yani belki beş dakika için biri görse der ki Ya kardeşim ya bak yoruldu da biraz daha falan. Ama beş katrilyon yıllık bir süreyi şöyle genişletildiğimizde sen bu hareketinle kendin Allah'ın rızasını o kadar güzel bir şekilde kazanıyorsun ki tarif edilmez boyutlarda. Bu neyle kazanılabilecek bir şey? usulle. Mesela esas düşünelim. Benim elimde bir muazzam bir tarih eser var. Bu esas mı bu tarih eser? Esas. Nasıl bir tarih eser olsun? Birinci Murat Hüdavendigar'dan kalma. Hançer var elimde. Yani şöyle bir şeyin bende olduğunu söylesen ne olur? Dünya sıraya girer para almak için doğru mu? Esasım nasıl esasım? Çok güzel. İrfan'la da konuştuk ya kardeş bunu ne yapaktı? diye. İrfan da dedi ki ya şu bitpazanın yanında demirciler çarşısı var. Gel orada okutalım dedi. Gittik şimdiki zamanın parasına göre 20 TL para verdiler. Bir tane tantuni parası. Esasım çok iyi. Usulüm nasıl? Leş gibi. Bak nerede aldandım abi? Usulde aldı aldım. Demek usulle esas minimum eş derecede birbirine eşitler. Zübeyir abi de onu diyor. Laika okuyanlar hadiseler karşısında nasıl hatta harekette bulunacağını öğrenmiş olurlar. Laikalarla meşgul olan birisi insi ve cinni şeytanların vartalarına düşmezler Zübeyir abi. Yani bir insanın artık kendisi laika olmuşsa. burada tabii ki herkes laika okuyor yani. Burada hakkıyla okuyan mesleği mevcut. Yani şey çok komik mesela. İhlas ihsalesinin ikinci düsturunda kardeşinle uğraşma derken. Başka bir yerde madem imanı var o noktada kardeşimiz derken. İhsal Nur'un başka bir yerlerinden cımbızla kelime çekse, insanları birbirine düşman etse. Bu zaten usulsüz. Otomatik. O usulün en temelinde ne var Risale-i Nur için? En temelinde şu var. Hizmet rehberinde geçiyor. Esas umde ihlas ve uhuvvet risalesi diye geçiyor. Şimdi bir insan Risale-i Nur'un tamamına vakıf olamaz değil mi? Çok zordur yani olamayabilir. Peki tamamına vakıf olmasam karşımda da tamamına vakıf biri olsa e, benim bilmediğim bir şeylerle susturabilir. Peki bir insan tamamına vakıf olmazsa onun savunma mekanizması nasıl olmalı? İhlas ve uhuvvet risalleri olmalı. Demek Risale-i Nur'da insan ihlas ve uhuvvet risallerini çok iyi bir şekilde bilmek zorunda. Karşı gelen yorumlar ve cümleler ihlas ve uhuvvet esasına uyuyorsa 3 yaşında çocuktan da alıp baş tacı edebilirsin. Karşıdan gelen yorumlar ve cümleler ihlas ve kuvvet risalesine uymuyorsa, böyle yılan gibi zehir atıyorsa, sürekli tefrikaya sebep oluyorsa, insanları ifsat ediyorsa bu azam konusu almayacaksın. Lahikalarla meşgul olan birisi insi ve cinni şeytanların vartalarına düşmezler Zübeyir abi. İnsan kabız ismi. Allah'ın bir ismi. Kabza giriyor musunuz hiç? demek mi? Kalpte bir darlık yaşanıyor mu? Bu da kabız ismi tecellisi. İnsan kabız ismi tecellisine uğrasa, bunun da en güzel ilacı gene lahikalardır. Burada kalbin ona uyumlu olması çok bazı ezberebilir hayatında gördüğün en basiretsiz adamdır bazıları böyle belki cümleleri söyleyemez ama öyle güzel yerleri anlamış yakalamış tutmuştur ki o adam etkilenmiyor yani hakikatten başka bir yol tutamıyor artık. Laika mektupları nurani bir meclistir. Hiç bu cihetten de baktınız mı? Laika mektuplarında kaç insan birbirleriyle yazışmış? Sayısız. Ve içinde bahsedilen çok fazla insanlar var. Bir sürü mukarrebim var, evliya var, asfiya var. Bunları da hesapladığında yüzlerce insan var o mektubun içerisinde değil mi insan? İslam'a dair metot bilmemeye bir örnekte şudur ki piyasada mesela piyasada bir insan tanıyorsun değil mi? Hak namına çıkıyor. Ben bu insanı yapıcı işlerinden dolayı mı tanıyorum? Gerçekten ortaya güzel bir şeyler bırakmış. Böyle mi tanıyorum? Yoksa şuna laf çakmış, öbürüne laf atmış, öbürünün bilmem ne demiş ben bu adamı böyle mi tanıyorum? Eğer ikinci şekil tanıyorsam bu benim hiç hoşuma giden bir tanıma şekli değil. Çünkü menfi bir cihette tanınan biri Müspet bir hakikati nasıl bahsedip, herkese anlatıp yetiştirebilecek? Ama ben o insanın yaptığı bir eserden dolayı tanıyorsam, bir güzellikten dolayı tanıyorsam, birilerine gönlüne dokunmuşsa, birilerine belki mazlumlara yetişmişse, bir yerlerde insanların karışmış fikirlerini böyle örmüş, düzeltmişse. Mesela dün duydum, Erdemli'de bir zat varmış, ta 1940'larda orada yaşamış. Onun adında da bir can varmış Erdemli'de. Dedi ki, Erdemli'nin niye bu kadar Kur'an kursu falan var biliyor musun dedi, bilmiyorum dedim. İşte o zat 1940'ta gelmiş, Erdemli'nin bütün boyasını böyle manevi iklimini değiştirmiş. Erdemli de onun adını bir camide yaptırmış. Ne oldu? Nasıl tanıdık bu insanı? Yaptığı müspet bir iyilikle değil mi? Ortaya bıraktığı güzel bir eserle tanıdık. Ama öteki türlü tanısaydık. Aa bu adam bak buna laf sokmuş. Aa bu adam buna giydirmiş falan diye. Bu benim hoşuma giden bir tanıma şekli değil. Piyasada dolaşan laf atmalara bakınız. Maksadı laf attığı insanları çürütmek değil, kendisinin daha isabetli olduğunu anlatma çabasıdır. Mesela sen burada vazifedersin Ömer. Böyle bilindik de bir vazifedar. Birileri sürekli sana laf atıyor. İnan maksadı sana laf atma değil. Ya bu kötü ki. Bak ben daha iyiyim. Bunu iyi bil demek yani. Bu demenin başka bir şekli. Doğuda bir laf var. Erkekliğini babasını asarak ispat ediyor falan derler. Duydun mu hiç? Şimdi dışarıda bakkala git. iki tane ters laf söyle. Ekmekle kovalar seni. Ekmekle kafana vurur vurur döver. Ama baba öyle değil ki kıyamaz. Baba çocuğuna kıyamayacağından çocuk babaya kıyabilir. Kendi kemalatını başkalarının noksanlıkları üzerine bina etmek demektir bu. Kendisi bir levhanın altında oturmuş ama hiçbir düsturu içinde yaşamazlar. Burada bize düşen internetten hoca seçmemektir. Neden? Çünkü eski birileri dert çekermiş, birileri gidip dert çekenlerin videolarını çekermiş. Şimdi biz de dahil olmak üzere evet herkes video çekebiliyor ama arkasında dert var mı acaba? Bunun için ne yapmak lazım? Ona, şuna, buna, öbürüne değil. Gelip ehli saf şekilde bir çay içmek en güzel çözüm yolu olur değil mi? İnsan kendisi bizzat tahkik etmiş olur. Çünkü bir tanesi kendisine hareket tarzı olarak muhalefeti seçebilir. Ne demek bu muhalefeti seçmek? Sürekli birilerine diye sürükle birilerine karşı gelme bunu hareket tarzı olarak seçebilir. Ama sen seçmediğin için ona cevap veremez. O sana onu yapsa da sen ona cevap veremiyorsun. Umarım iki tarafı da dinleyenlerin ruhlarında anarşi yoktur. Çünkü anarşi varsa nereyi seçeceği bellidir ama İslam tahrip değil, tamir içindir. Şimdi bir esas var, bir de usul var. İkisi birbirinden az önemli değil. Hiçbiri. Demek bir insan ne kadar muazzam seviyelerde iman hakikatleri de bilse... Bak biz yıllardır ne yaptık mesela? Bir iman hakikatinden ders yaptık, bir ders yaptık. İman hakikatini ders yapmak ve neşretmek ne için önemlidir biliyor musun Sedef? Dışarıda bu kadar değişen gündemler, bu kadar değişen ceryanlar belki birbirine laf atan, belki arada sana laf atan insanlar varken sen sürekli iman hakikatleri neşredersen hem gönüllere yapıcı olur hem inanıyorum ki rıza-ı ilahi bununla kazanılır. Yani ben iman hakikatlerinde neşretme noktasında ısrarcı olmanın en büyük yapıcılık olduğu kanaatindeyim. Çok tahrip olmuş bir hale düştü diyelim bir şeyler. Gene bunun çözümünü nasıl yapalım derseniz, bunun en güzel çözümü gene sıfırdan bir iman hakikatlerini neşre olacak kanaatindeyim. Kendi adıma. O yüzden insanın en kuvvetli enerjisini buraya vermesi lazım. Ve video cihetiyle düşünecek olursak, iman hakikatlerinin neşredilmiş şekilde bir videonun 50 bin izlenmesi sadece magazinsel ve geçici gündem olarak izlenmiş bir videonun 1 milyon izlenmesinden hayırlıdır. Sadece bazen o iman hakikat videosunun fazla izlenmesi için geçici gündem videosunu da tetimli olarak kullanırsın. O cihette o hayırlı olabilir. Yoksa salt bir şekilde eline aldığında bir faydası olmaz. Yani ben iman hakikatlerini anlatmak, neşretmek kadar büyük bir yapıcılık bilmiyorum. Peki artık iman İman hakikatleri deyince, laikalarda da aynı önemi zihnimizde ve kalbimizde yer aldı mı? Aldık. O zaman şu an anlattığımız ne oluyor? Kardeşim sen bir önceki videodaki iman hakikatini ancak bu laikayla kullanabilirsin oluyor. Üstad Hazretleri bu mektubu yazdığı dönemlerde Müslümanlar saf derun bir halde. Ne demek bu? Allah'la ilgili inançları biliyorlar, meseleleri biliyorlar ama usul bilmiyorlar. Neye çok müsaitler? Kandırılmaya çok müsaitler. Üstad Hazretleri olayı fark ediyor, görüyor İslam'a zarar veren belli başlı yapılara sürekli zarar vermesin diye Allah'ım bunların önünü kes bunların yolunu kes diye dualar ediyor. Bir bakıyor ki duaların hiçbiri kabul olmuyor. Çok garip değil mi Sinan? Yani hayır bir şey için dua ediyor Üstad ama dualar kabul oluyor mu? Kabul olmuyor. En son. Bir bir bakıyor diyor ki, aa dualarımın neden kabul olmadığını anladım diyor. Esas noktasında bir şeyleri bilen ama usul noktasında bilmeyen saf derin Müslümanlar kandırılmış. Ve benim perişan olsun diye dua ettiğim şeye Allah'ım sen onu koru diye dua ediyor diyor. O dua onu koruduğundan diyor, benim duam kabul olmadı diyor. Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi size yazıyorum. Birincisi, geçen Ramazan-ı Şerif'te, Bak bir de Ramazan'da. Ehl-i sünnetin selamet ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görünmemesine hususi iki sebep ihtar edildi." Ne diyor? Dualar ettik, dualar ettik. Allah Allah, dualar kabul olmadı ya. Aşikare zahirde gözükmüyor mu dualar? Kimler? ehl sünnetin selameti ve necatı, kurtuluşu için. Yani ortada kurtuluş varsa durum vahim demektir. Ortada İslam'ın kurtuluşuna dair bir şey varsa temel ve esaslarına taarruz vardır, tazikat vardır. Şimdi bu, bu şekilde Müslümanlar, umu Müslümanlar dua ediyor. Ne için? Selamet ve necat için dua ediyor. Allah'ım çok sıkıntıdayız, perişan olacağız. Bize kurtuluş ver bu cihette diye bir olay için dua ediyor. Ve o dualar kabul görmüyor. Aa niye kabul olmuyor? Devam abi. Birincisi, bu asrın acip bir hassasıdır ki haşiye... Yani elması elmas bildiği halde camı ona tercih eder. Şimdi insanların bu asırda en ciddi kalplerindeki hastalık nelerdir? Bugün bir arkadaşla konuştum. Arkadaşım dünya namına çok ağır işler yapıyor. Yani böyle ben benim diyen 3 adam bence yapamaz o işi. O kadar disiplinde yapıyor ki Ömer, aklın çıkar yani. İki mesleği var, ikisi de birbirinden ağır. Çok ağır ve o meslekler için yani günlük hayatını çok muazzam tanzim etmesi gerekiyor, hepsini beceriyor. Ama bu adam beş vakit namazı, bu kadar ağır işi yapan bir adam için beş vakit namazı ne biliyor musun? Molasından bile daha hafif bir şey Ama bunu yapmıyor. Neden? Namazı namaz bildiği halde, elması elmaz bildiği halde kırılacak cam şeyleri tercih ediyor. Dünya namına, istikametini, muvaffakiyetini elde edeceği şeylere o kadar ön plana, o kadar önceliğe koymuş ki, namazı namaz bildiği halde, bu onun için bir önem arz etmiyor demek ki bir insanın hakikati duyduğu anda kalbinin yönünü hakikate çevirmemesi yani elması elmas bildiği halde cam şeyleri tercih etmesi otomatik man usulünü iptal eder kalbinin basiretinde sükut oluşturur. O adamın yürüyebileceği yol hareketini belirleyeceği, tayin edebileceği hiçbir şey onun kalbinde bırakmaz. Buna dair istek bırakmaz. Buna entelektüel enerji deniyor. Hani bizim spor enerjimiz var ya Erfan, kas kuvveti. Buna da entelektüel enerji deniyor. Onu yapabilme isteği. Böyle bir istek dahi içinde kalmaz. Devam edelim. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkarade saf derunluğu, üstadın o bahsettiği asırda ehli İslam'ın temel özelliğineymiş. Safterun ne demek safterunluk? Yani çok güzel bir şeyi zikrediyorlar ama zikrettiklerinin zıttıyla amel ediyorlar. Esas çok iyi, usül tam zıttı. Yani üstat diyor ya çokları vardır ki iyilik zanlıyla fenalık eder diyor. Tam o işte. İyilik zanlıyla fenalık ediyor. Saftırınlık bu abi. Devam edelim. Ve dehşetli canileri de ali Cenabana af Şimdi bak ehli İslam'ın fevkalade bir iki kusuru varmış. 1. Saftırınlık. Bir elması bilir camı tercih eder. 2. Saftırın 3. canileri affeder. Ve dehşetli canileri de Ali Cenab-ı affetmesi. Ali Cenab ne demek? Yüce gönüllülükle. Çok dehşetli caniler ama o da böyle bir baba gitti işte falan diye affediyor. Yani adam belki İslam'ın tam zıttı bir adam. Ama dünyevi cihetlerde yaptığı 3-5 tane hayır var. O hayır da onun işine yaramış. O yüzden affedebiliyor. Bu menfaatin karşılığı değil mi? Devam edelim. Ve bir tek haseneyi ve binler seyyiatı isteyen ve binler manevi ve maddi, hukuku ibadı mahveden adamdan bir tek haseneyi görse. Yani ortada kötü bir adam var, adamdan bir iyilik görüyor mu? Görüyor. Muhtemelen menfaatine dokunan bir iyilik. Ardından adam, umumun hukukuna tecavüz edercesine ortalarda icraatlar yapmış. Ona bir nevi taraftar çıkması Yine de o adama taraftar çıkabiliyor. Neden? Hak canibinden bakamadığı için Allah canibinden bakabilse İslam'a aidiyet hissetse bu tavırların umumu İslam'a zarar verir. Bana cüz'i ne kadar menfaati olursa olsun diyebilecek bir gönlüne sahip olacak. Ama bizim bu Mersin'de bir tabir var. Ufakçı derler. Hani mesela eve girer evde ne indirir böyle? Peçeteyi çalar diyorum atıyorum 10 yıl yatar peçete çalmaktan ufakçı olur anladın mı? Mesela iki tane dost edinirse de amacı nedir lan bunlar da bir yemek ısmarlasın kardeşim diye. Yani kendisine değen bir ufak menfaat var ama umuma teşmil edildiğinde başta İslam'a hukuku ibadah yani umum kulların hukukunu komple mahvediyor. Ama bu asrın bir hastalığı. İnsanlar ona taraftar çıkabiliyor işte. Devam. Bu suretle ekalli kalil olan ne demek ekalli kalil? Küçüğün küçüğü manası değil mi? Azın da azın, killetten geliyor. Devam. Ekalli kalil olan ehli dalalet ve tuğyan. Bak şimdi normalde yoldan sapmışlar. Nüfusu fazla mı? Değil değil mi? Nüfusu az. Ekalli kalil. Devam. Bu suretle ekalli kalil olan ehli dalalet ve tuğyan saf dil taraftar ile ekseriyet teşkil ederek yani kendileri delalet ehlinin kendileri çok mu? Hayır az. Ama saf dil dedik ya az önce. Esası biliyor, usulle yanlış yapıyor. Onlar ona taraftar olduğundan ekseriyeti teşkil etti. Allah Allah. Bak düşünelim. Ömerle İrfan kötü iki tane adam. İslam'a zarar verici mahiyette. Tamam mı? Şu İrfanların oturduğu koltuk İdris de dahil 1-2-3-4-5-6. Onlar da üstadın öyle İslam için dua ettiği bir heyet gibi düşünelim. Onlar da hep İslam'ın mukadderatını geleceğini düşünüyor Allah'ım İslam'a zelal verme diyorlar. Şimdi normalde bunlar iki kişi. Bunlar altı kişi. Normalde bunlar bu arkadaşları döver. Ama baktığında şu bölge komple taraftar olduğundan ekseriyet teşkil etmişler. Fazlalık olmuşlar. Devam. Ekseriyetin hatasına terettüp eden... Musibeti amenin devamına ve idamesine belki teşdidine kaderi ilahiyeye fetva verirler. Biz buna müstehakız derler. Şimdi o ikisi ifsata meyilli. Onlar da taraftar oluyor ve irfanlar 4-5 kişi koltukta hakikat yalnız kaldı. Kader diyor ki madem ekseriyet bilmesi gerekeni bilmiyor. Saf derunluğuyla aldanıyor. Ehli dalalete taraftar çıkıyor. Ben de bu musibetin uzamasına fetva veriyorum diyor. Sonra diyoruz ki bu depremler niye? Bir ayda başa gelen musibet 10 yılda gelmedi bunlar niye? Devam. Evet. Elması bildiği ahiretle iman gibi halde yalnız zarureti kat'iye suretinde şişeyi ona tercih etmek, dünya ve mal gibi ruhsat-ı şer'iye var. ''Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves ile veya tamağa ve hafif bir korku ile tercih edilse'' Bak korku da giremiyor işin içine. Evet. ''Eblehane bir cehalet ve hasarettir. Tokada müstehak eder.'' Başta diyordu ki ya küçük bir menfaatten dolayı taraftar olur diye. Onda da bunu söylüyor işte. Korkudan dolayı, tamağdan dolayı, hevesten dolayı, bir ihtiyacından dolayı böyle yapsa bir de tokadan müstahak olur diyor. Peki umum, ekalli kalil olan ehli dalalete ittiva etse, ekseriyet teşkil etse, yenilecek tokat kaçına gelir? Umuma gelir. Onlara bile gelir. Devam. Hem Ali cenâbâne affetmek ise yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Bir kişi sadece bana zarar verse ben bunu affedebilir miyim? Edebilirim. Kendi hakkından vazgeçse... Hakkı var. Sadece benim hakkım söz konusuysa vazgeçebilir miyim? Vazgeçebilirim. Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canilere afukarane bakma hakkı yoktur. Yani umumun hakkı çiğnenmiş ama ben onu affediyorum o babayı ittir demeye hakkı yoktur. Zulme şerik olur. İşte birçoklarının kalpleri bu yüzden paramparça olur kime taraftar ise onun hissedarıdır insan. Sen Allah canibinden ta tepelere kadar mertebeciyetiyle çıkarılmış bir insana taraftar olursan onun hayrına da şerik ortak olmuş olursun. Sen Allah katında zalim diye isimlendirilen birisine taraftar olursan onun zulmüne de şerik olmuş olursun, ortak olmuş olursun. Konuştuğunuz insanların kalplerindeki tevhide bakın, muhabbetin sonunda da kimlere muhabbet edip taraftar olduklarına bakın. İkisi mutlaka ve mutlaka birbirine uyumlu olacaktır. Naehi Ehil olur mu arzu ehil, her ahmed e bulunur bir Ebu cehil. Subhanak Allah il melana illa mələmtəna inne kent alim il hakim ahir davahı min alhamdulillahirabbil alim al fatihah ma